88 Hicri sene başının hangi gün olduğunu bulmak. Muharrem'in birinci gününü bulmak için sene adedi 5 ile çarpılır, darp edilir. Bulunan adet 8'e bölünür, taksim olunur. Baki kalan sayı perşembeden itibaren gün adedini gösterir. Mesela 1357 senesi Muharrem-i İbtidası 1357'nin 5 mesi 6785'tir. Bunun 8 ile taksiminden 1 kalır. Muharrem'in başı perşembedir. 361. sayfaya cetvele bakınız.